Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Bey. Hafta... Günaydın. Günaydın. Tüm ekibe merhaba. Evet iyi yıllar. İyi yıllar. Evet iyi yıllar. Bakalım nasıl bir yıl belli ama. Ne var girişte, neler konuşuyor? Valla aslında burada. çok konu var. O yüzden kısa kısa değinerek temas edelim. Yılın son günlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkçası haline yaptığı bir değerlendirme var. O değerlendirmede işte bahsettiği faiz kur ve enflasyon, buna şer üçgenini kırmaktan söz ediyor. Böyle bir ekonomik süreci tanımlıyor. Bunu kırmakta kararlı diyor. Bu konuda yani Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ciddi bir sıkışıklığı var. Yani büyü, real büyümesi gerçekleşmesi çok güç istenilen eski yıllara göre o aşırı borçlanmayla sağlanan büyüme önümüzdeki dönemde ayar. yani Türkiye'nin 2020 24-21-24 arasındaki ortalama büyümesi iki ya da üç düzeyinde en fazla olabiliyor. Yaklaşık iki düzeyinde tahmin ediyor uluslararası para fonu. Dolayısıyla e, real büyüme kaydetmesi bugünkü şartlarda özellikle hani 2018'den sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ısrarla e, durduğu politikaların yarattığı e, hasar ortada. Bu hasarın Giderilmesi çok zor ve bu giderilmesi için yapılması gereken faiz yükseltmeleri de daralmaya yol açıyor ekonomide. ve Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Erdoğan'ın daha önceki yıllarda zorlayarak büyüme patikasına sokmaya çalıştığı büyük yüksek maliyetli büyüme politikasını sürdürme imkanı Ee, gerçekten çok zor Dolayısıyla sıcak paraya bel bağlamışlığında O da gelmiyor Yerlilerin dövizlerini bozdurmasına bel bağlamışlığında O da bir çözüm büyük bir çözümleri yok İşte bununla kredi artışı Talebi güçlendirmek Bu iki tarafı da Gerçekten e, Uçurumlar olan Bir duruma gelmiş durumda Türkiye'nin içinde bulundu 2021'e girerken Bu söz ettiği, Erdoğan'ın söz ettiği e, faiz, enflasyon ve döviz kuralarısındaki ki bu e, gerçekten iktisatta hepsini bir arada halletmek pek e, kolay değildir. E, tasarruf açığı olan bir ekonomide. E, Erdoğan o günkü konuşmasında, bilmiyorum sizin e, dikkatinize çekti mi, e, Osmanlı'nın ilk başkenti Söğüt'te bir, bir al, bulunan altın rezervinden söz etti. E, Hayır, ben de buna biraz baktım yani Erdoğan diyor ki inşallah diyor işte orada Söğüt'te bulunan altın rezervini de doğalgazda bulduk altında bulduk önümüz açık diyor bu Söğüt'te bulunan altın rezervinin öyküsünü biraz bahsetmek istiyorum çünkü işte, bu konuda Bu arazi e, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin arazisiymiş. Ve Gübretaş e, da onun ortağı zaten. Daha doğrusu Gübretaş'a ortak. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri. Bu arazide daha önce e, eski ortak yani bu Gülen Cemaatinin e, önde gelen e, el koyulan Koza Altın bu arazi tahsis edilmiş. E, malum nedenlerden sonra burada bayağı bir 2008'den bu yana Çalışmalar yapılmış. Rezersiz çalışmaları. Ee, daha sonra bu TMSP'ye intikal ediyor. TMSP'den tekrar e, işletmesi de e, Yüze Taş'a geçiyor. Yani e, Tarım Kredi Kooperatifleri altın e, madeni işletmesine ortak. Ve burada e, işte bu e, şey bölge araziyede 1 milyon 1.6 e, milyon altın bir kaynak, büyük bir bölümü rezerve dönüşecek. 6 milyar dolar civarında bir değer ortaya çıkıyor. bunu özellikle konuşmasında Erdoğan bahsediyor. Yeni bir altın yani biz işte birtakım şeylere yeni bağlı. bir müjde vermiş. yani. Efendim? Yeni bir müjde vermiş yani Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aslında eski bir hikayeyi yeni hale getirmiş. İşte Türkiye Biliymiş burada e, ilk peşe girecek filan diyor. E, bunun yetkilileri. Bunu da e, çıkış reçetemizde Erdoğan işte doğalgaz da bulduk. E, altın da bulduk. Söğüt'teki rezerv e, şu noktada filan. E, gözünüz aydın olsun. E, bir altın madeni hem de yani Türk tarım, tarımına kazandırmaya karar verdik diyor şey e, bu işin üretim genel müdürü. E, iki yıl içinde maden e, ilk altını çıkarıp bir değere dönüşecekmiş. Bunu yine Erdoğan'ın o günkü konuşmasından e, öğreniyoruz. E, Erdoğan o günkü yani konuşmasında yıl sonundaki konuşmasında ne Avrupa'yla ne Amerika'yla ve ne Rusya'yla ne de Çin'le bir sıkıntımız yok diyor. Ondan sonra e, bir Bu altın meselesini ilaveten de ayrıca hepimize ilgilendiren şunu da söylüyor. 83 milyonun faydasına olan enerji projelerimizi çevreci maskesi takmış mandallarca engellenmesine müsaade etmeyeceğiz diyor Doğu ve çevre ve yeşil gibi insanlığın ortak kavramlarını arkası karanlık birçok marjinalin operasyon aparatı <gülüyor> haline getirmesine izin vermedik vermeyeceğiz diyor tam bunları evet, söyleyebiliriz. Eee, saatlerde bu, bu, sabah. Bir şey, e, mecliste e, malum bir eşkimiye silahlar e, işte yok efendim eee OECD e, kriterlerine ilişkin düzenlemenin içinde sokulan sivil toplum örgütlerine kayyum atama maddeleri de bunları söylerken geçiyordu. Bunlar arasında bir ilişki kurmak pekala mümkün. Ben de şey diyecektim, Greta da tam bu konuda 18 yaşına girdi biliyorsunuz 3 Ocak'ta. O da böyle bir tweet atmıştı, bu sabah Ömer Bey de okudu. Arkamızdaki işte beni destekleyen karanlık güçleri artık onlardan kurtulabileceğim, 18'ime girdim, özgürüm diyordu. <gülüyor> Vandallardan bir tanesi yani. Evet, evet yani burada e, yani benim birkaç çekmek istediğim husus... Bir kere ekonomide içinde bulunan açmazda işte yeni hikayeler ortaya konmak durumumuzda. Bu hikayeler doğalgaz rezervleri, altın rezervleri ve aynı zamanda bir sertleşme süreci açısından çıkan yasalar sivil toplumun susturulması çevreci örgütlerin kuruluşların çalışmalarının engellenmesi içinde bir düzenleme beraberinde aynı zamanda yapılıyor bütün bunlar yani 2021 yılına girerken içinde bulunan açımızın örnekleri olarak karşımıza çıkıyor bunun sayısız şeyleri yapmak mümkün zaten hem pandemi etkisiyle hem kuraklık ve kıtlık yani Rize 23 derece olmuş değil mi cumartesi günü yani Rize gibi kuzeyde yağmur olan bir ilgin nasıl dengesinin bozulduğunu gösteriyor. Yani bir yandan işte... Evet, ben de ne? ben de bir ufak ilavede bulunayım. Milliyet Gazetesi'nde Buyurun. ayrıntılı bir manşet ve iç sayfalardan da girilen birinci sayfadan sonra bir haberde şeyden bayağı Kız Kulesi'nin oralara oralara giden yerlerde normal olarak karla karlı manzaralarda şimdi denize girenlerin fotoğrafını çekmişler ve 16 dereceden, hatta 19 derece olduğu da şeyin, denizin söyleniyordu. Böyle de bir görüntülü haber vardı, etraflı bir haber, milliyet. Yani e, sıcak para duası ve de yağmur duasına e, kaldı e, Türkiye'nin. işte bir de böyle değişik madenlerden büyük beklentiler e, içine giriyor. E, yılın son günlerindeki e, gerçekten sertleşme e, örneklerini yaşayacağımızı gösteren sivil toplum düzenlenmesi, e, kayyum müdahale müdahalelerine imkan veren e, bir e, tablo e, ile bütün bu e, şeyi birlikte bakmak izlemekte fayda var. E, aynı zamanda e, yani şer üçgeni dediği meselede kendi sorumluluğu Cumhurbaşkanı'nın izlediği, izlettirdiği iktifat politikası denevi, den, denmesi çok mümkün olmayan e, politikaların sonucunda Türkiye bugün e, eksi rezervlerde ve işte, tamamen tersi uygulamalara geçmesine karşın istenilen bir durum söz konusu değil. Çünkü ülkeye e, hem uluslararası ilişkiler, e, fiyasal ilişkilerinde hem uluslararası ekonomik ilişkilerde uluslararası örgütlerle e, muazzam bir e, sorun e, ...soğuyla 2021 yılına... ...geçmiş bulunuyoruz... Ee, ...dolayısıyla... ...işte varlık fonunun... ...piyango'nun çıkması... ...ayrıca bir şey... yıla giderken... ...yani varlık fonu muamması... E, ...Türkiye'nin önümüzdeki... ...yıllarda, on yıllarda... E, ...çok başını ağırtacak... E, ...zaten içine girilmesi... ...bir dert, çıkılması mümkün olmayan... ...bir yapı haline geldi... E, dolayısıyla e, çok ciddi problemlerin, başak problemlerle e, biz e, 2021 yılına merhaba dedik. Bu arada e, Somali meselesine biraz değinmek istiyorum. Bugün biraz parçalı e, konuları değinmek durumundayız. Ha, yılın bir tek bile, Ona geçmeden e, bir tek şeye dönebilir miyiz? yani Milli piyangodan büyük ikramiye çıkmayınca o miktarı e, varlık fonuna mı devrediliyor? Nedir o şey bir cümleyle ayrıntı Vallahi galiba bir e, Akıser Manisa Akıser'e dör, şey dörde bölünmüş şekilde çıkmış. E, büyük ikramiye bir, bir kişi 4'te 1'ini alıyor ama kalanı e, varlık fonuna eee VIPango'nun işte, çıkmayınca işte, yani, yani. çıkmayınca oraya devrediliyor. İşte bu arada da bunun SMA hastalığına devrediğimiz kampanyası var. Yani zaten yılın ilk şeyinde bununla kal. Geçen de işte yine bir inşaat şirketine havuz, havuzun içinde bulunan inşaat şirketine çıktığı iki inşaat önce Cengiz sonra Colin dendi. Bu konuda bir şey yaşadık haber kirliliği yaşadık. Sonra bunun ne olduğu konusunda akıbeti meçhul oldu. Ama Türkiye'de e, bu yıllar yılı en fazla e, insanların güvendiği kurumlarının başında gelir Milli Piyango İdaresi. O tayyare piyangosu diye başlamıştı Cumhuriyet'in ilk devrinde Hı. sonra e, Milli Piyango İdaresi'ne. Şimdi Milli Piyango İdaresi'ne zaten e, son yıllarda yaşanan e, gelişmelerden sonra yani Milli Piyango'nun çekiliş sürecine dahi güvenin kalmadığı Bir ülkede yaşıyoruz biz şans oyunlarının e, devlet kontrolüne geçtiği ve istediğine e, ihale verir gibi e, istediğine piyango çıkarttığı zaten piyangolar şirketlere vergi, resim, harç muafiyetleriyle teşviklerle ödenmeyen vergilerin silinmesiyle ödenmeyen e, e, açıktan yapılan e, pek çok destekle kamu bankaları destekleriyle piyangolar veriliyor ama Ülkede e, kurumlara, idarenin tavrına güven kalmayınca şans oyunları konusunda da e, yaşanan e, böyle e, bir durumla karşı karşıyayız. E, güvenin her anında gittiği bir ülke Türkiye. Hmm. E, bak, son e, senelerde biz Katar aşkından çok söz ettik Türkiye'nin ama bu Somali ile olan münasebetlerine de zaman zaman değinmişiz baktım. Ee, Somali'de de yılın itkinlerinde e, bir saldırı oldu. Oradaki bir Türk inşaat şirketine yapıldı. İki işçi öldü. Yaralananlar var. Daha önce de geçen sene e, Ocak ayında bir saldırı oldu. Yine konuşmuşuz. E, 2019'un e, Kasım'ı da aralığında da yine bir saldırı olmuş. 2017'de de bir saldırı olmuş. Bu genelde Türk şirketlerine ya da Türkiye'ye dönük E, saldırılar olarak karşımıza çıkıyor. E, çünkü orada e, El-Kaide e, Türevi e, El-Şabaf örgütü e, Türkiye'yi işgalci bir güç olarak görüyor. Muhalefet de Türkiye'nin e, Somali nüfuz alanı içerisine e, aldığını iddia ediyor, ortaya koyuyor. E, baktığımızda işte çok eski yıllara dayan, dayanmıyor ama 2011'den sonra hızla artan Bir e, Somali e, Türkiye ilişkileri e, yoğunluğuna tanık oluyoruz. Bu e, süreç içerisinde Türkiye oraya e, hibeler veriyor, kayna e, kaynak aktarıyor ama bu kaynaklar e, bir offset şeklinde cezan ediyor. Yani Somali hükümetine e, verilen bir e, kredi, e, hive edilen kaynak yine Türk şirketlerinin oradan o işleri alması gerekiyor. ...şartına bağlı olarak... ...yani meşhur F-16 projesi gibi... ...General Dining... <gülüyor> ...Amerikan Devleti ve Türk Devleti'nin... ...F-16 üretim projesi gibi... ...offset bir anlaşma şeklinde... ...cerar ediyor. Bu nedenle... ...işte orada Türkiye hastane yapıyor... ...orada havalimanı işletiyor... ...orada deniz limanı işletiyor... ...ve bunlar da... ...akraba şirketler... ...al bayraklar, bayraklar... ...neyse yani havuz içinden şirketler... ...olarak karşımıza çıkıyor... Somali e, de petrol e, mevzuatı henüz oluşmuş değil. E, petrol arama e, sürecine dahil olmak istiyor Türkiye. Ve e, bu nedenle de orada büyük bir Türkiye'nin e, herhalde e, dünyadaki elçiliklerinin en büyüğü orada e, 80 dönümlük bir elçilik araçı yapıldı. Elçilik külliyesi deniyor Türkiye. Elçiliği, külliyeti. Ee, orada bir askeri üssü var. Şu ana kadar 2500 e, polis ve e, subay er eğitilmiş Somalili. Bunlar Eylidir'deki komanda birliğine de getiriliyor. Somali'deki e, vakıfları, bir marif farklı aracılığıyla e, okullar var. Aslında oraya çok eski yıllarda ilk adımını atan e, cemaat, Gülen Cemaati. Eski ortak yani. E, malum darbe girişiminden sonra e, bütün bu faaliyetleri e, kamu e, el koydu ve e, o sürdürüyor. Çünkü cemaatin yaptığı bir e, uluslararası organizasyon vardı. O da işte Anadolu sermayesini e, Asya, Afrika ve diğer ülkede taşıyan TUSKON'du galiba. Bununla yani bir anlamda ilk girişi yapan Afrika ülkelerine cemaat oluyor. Cemaatin faaliyetleri darbe girişimine karıştıktan sonra da bütünüyle Türkiye hükümeti de kamu devralıyor. Somali'de ciddi bir kaynak aktarımı var. Bakın limandaki iç savaş sırasında batırılan gemileri ve içlerinde de cephanelik olan batıkları bile Türk şirketleri çıkarıyor. Dolayısıyla e, Somali'den Türkiye'nin beklentileri yüksek. E, yaklaşık iki tika uğraşıyor bu işlerle. Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı. E, onun aracılığıyla pek çok e, iş yapıldığını görüyoruz Afrika ülkelerinde Onun rakamlarına baktım. Türkiye yıllık yani e, yıllar boyunca Kalkınma Yardımları adı altında sivil resmi Uluslararası kriterlere uygun sayılabilecek krasmanlarda, kalemlerde 8-9 milyarlara ulaşmış bir şey var. Somali'de bunlardan önemli miktarını alanlardan. Türkiye tarımına kaynak ayırmıyor. Türk çiftçisinin de tarımına sürvansa etmiyor. Onu piyasaya, ithalatın terbiye etmesine bırakıyor. Ee, ama borçlarla oluşturduğu düzen içerisinden e, şeyi anlıyorum tıbbi, insani çocuklara yardımları ama müteahhitlik hizmetlerine e, ayırdığı kaynak e, yani o Afrika ülkelerinde Somali başlık olmak üzere e, diğer ülkelerde ciddi miktarlara ulaşmış durumda e, ve en sonunda Somali'nin e, biliyorsunuz pandemi nedeniyle e, bazı borçların silinmesi gündeme geldi başta Amerika, İngiltere'ye gelişmiş ülkeler olmak üzere Somali ve benzeri ülkelerin borçlarının silinmesine katkıda bulunmaya başladılar. Türkiye'de e, İMF'deki olan e, borcunu düşlendi. E, Türkiye'nin e, oradaki parasından Somali'nin borcunu ödedi. E, Somali bu seferde ile olan ilişkilerin normal kalmasını sağladı. Ama bu arada da Mogadishu Havalimanı'nın albayraklar işletiyor. Onun süresi 15 yıl daha mı 20 yılda daha uzatıldığı işletme süresi. Somali'ye iyi bakmak lazım. Ve dediğim gibi Türkiye'nin bir borç denili içinde yüzen ülkenin 2000'li yıllarda yüksek borçlarıyla 2021'e intikal eden Türkiye'nin dış yardımları da başlı başına ayrıca incelenmesi gereken bir Ee, ülke ve alan Afrika ilişkileri burada e, yani diplomatik ilişkilerin geldiği noktada iki de bir e, inşaat şirketine doğru işçilere, mühendislere saldırılar söz konusu oluyor. Bu arada çok ilginç bir şey de aldı. Tam bu saldırıdan önce selefi operasyonu oldu Türkiye'de. Onu da bilmiyoruz. Bir tane haber olarak gördük. Bu Selefiler kimler? Eylem yapmak üzere, belli zaman zaman eylem yapmak üzere hazır bir yılbaşı civarlarında alınıyor. Ee, yani bu El-Kaide'nin uyuyan, IŞİD'in uyuyan hücreleri mi nedir e, bilmiyoruz ama buna denk gelen e, hem e, bu saldırının e, öncesinde başladığı anlaşılıyor. 300'e yakın bir e, Selefi operasyonunda gözaltına alınanlar, tutuklananlar e, haberi haberleşti. Aynı zamanda o sırada e, işte ...kortul örgütleri e, ve dışarıya karşı kimyasal terörün finansmanına ilişkin Birleşmiş Milletler'in e, geciktirdiğimiz, almamız gereken önlemleri içeren e, kanun meclisten e, yasalaştı. Da, <gülüyor> bugün biraz böyle şeyle gidiyoruz ama e, değinmek istediğim hususlardan bir tanesi de bu e, Somali meselesiydi. E, oraya da dikkat çekmekte fayda var. Siz demek evet, bir şey var mı? Evet, net değil. Yani büyük bir eee facia da e, her an olabilecek ülkelerden bir tanesi aslında Afrika'da. Evet. <gülüyor> evet. Yani yaşıyor zaten. Yaşıyor, her sürekli gibi. yaşıyor. Evet. Hem savaş yaşıyor. E, hem kıtlık, açlık, dünyanın Nepal'le birlikte son en son en kötü durumda olan iki ülkesi bildiğim kadarıyla. Deprem de yaşırlar onlar. Mogol dışında bir deprem Ondan sonra. Ama e, yani orada 200 kişilik hastanemiz var. E, yani orada e, iki ilişkilerimiz. Yani biliyorsunuz bizim Sudan'la da öyle beşir döneminde vardı. Sebakin adasını da en üst yapacak. Yani Körfez'de Türkiye'nin varlığını güçlendirmeye dönük e, pek çok adım atıldı Afrika'da. ve Afrika'ya bütün dünya girmiştir. Çin başta olmak üzere. E, vaktimiz kalıyor son 3 dakikada ben e, bir de şeye değinmek istiyorum izninizle e, OHAL komisyonuna şimdi e, OHAL kalktı ama e, OHAL'in döneminde çıkan yasalar da anayasaya ve de kanunları içine yerleştirildi OHAL'den e, kalan önemli miras OHAL komisyonu bu komisyon çalışıyor ve bunun süresi de yıl sonunda bir yıllığına daha uzatıldı Yani ohalın ohalin bir mirası var. Ohal işlemleri inceleme komisyonu. Biz bu açıkçası e, yani o kadar çok şeye bakıyoruz ki eee ister gözümüzden de kaçan bir komisyon. Bu o, kanun itti kararnamelerle atılanlar özellikle idarenin tasarrufuyla 15 dermizdan sonra yani düşünün buraya 126 bin e, başvuru olur. Yani bu kadar insan e, başvurma ihtiyacı hissedecek bir muhatabiyet olumsuzlukla karşı karşıya ve bunun bir hukuki şeyi yok. Yani o e, OHAL İnceleme Komisyonu'nun e, yüzde seksen sekiz buçuğunu da başvurularda reddetmiş. Biz bunu nereden öğreniyoruz? Euro'nun üste konuşan, Euro'nun üste konuşan sağlık, e, hizmet, e, sağlık ve Sosyal Hizmet Demekçileri Sendikası. Ee, avukatı Sevinç Hocaoğlu'ndan konuşuyoruz. Şimdi Oval Komisyonu kararları mı diyor e, Sevinç Hanım? Anayasal hak ve güvenceyi ihlal eder mi? diyor. Şimdi hakkında takipsizlik, savunma hakkı yok. İstiklal Mahkemesi gibi. Yani iddia edilen şeyi görmeden e, dilekçe veriyor insanlar dosyalarını bilmeden. Dolayısıyla bu e, Yani çok kısa bir şey de olsa buna değinmek istiyorum. 2021'e girerken o hal Komisyonu bence e, medyanın bizim e, ve muhalefetin e, merci içinde olması gereken bir komisyon. Bu komisyonun kimlerden oluştuğunu, nasıl bir e, süreç işlediğini e, gerçekten bilmiyoruz. E, i̇nsanlar kendilerini savunamıyorlar, delillerini sunamıyorlar diyor Selin Çalın. Hakkındaki e, işlem dosyunu bilmeden itiraz sunuyorlar. Yani böyle bir şey olur mu? Gerçekten e, işler acısı bir durum. E, sayın yönetmenim 9.25 olmuş. E, evet, evet. Herhalde çıkmamız gerekiyor. Evet yani bu o hal bittikten epey sonra da devam eden bir olağanüstü hal komisyonunda evet. daha uzun süre bahsetmek durumunda kalacağız. Peki çok teşekkür ederiz. Gayet ayrıntılara girmemize imkan olmadı ama... Gayet e, endişe verici bir geleceğin ufkun belirdiği bir yıla girdik. İlk şeyimiz böyle oldu. Progress. Maalesef. Maalesef. Evet. Peki, iyi yayınlar diliyorum çok, size. Çok teşekkür teşekkürler. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşmek Ali Bilge ile Ekonomi Politik